Alhamdulillahi Rabbil Alemin Vel akıbetü lil Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Euzü billahi minas şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'a'kum rasulun min anfusikum harisun aleikum bil rahim aleyhi tevekkeltu wa huwa rabbul arshil azim sallallahu al azim wa qala rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam ana sayyidu waladi adam Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Müslümanlar haddimiz değil ondan bahsedelim, onu fena edelim, onun vasfını beyan edelim. Açık olarak ifade ediyoruz dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız toz üzerindeki izinde. Ama Rabbimiz ve Resulü zişanımız cüretimizi bağışlasın. Bugünler münasebetiyle cemaatle bu mavzuda hasbuhal manasına, evet muhterem Müslümanlar, kardeşlerimize İslam peygamberinin vasfını dinletmek Karşılıklı sohbet etmek manasına aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den söz açmış oluyoruz. Ben size bu mavzuğa ilk girdiğim gün, Aşk eri Mevlana'dan söz söyledim. Öyle diyor, Yekdehan hahembe pehnayı felek, Tabigüyen <gülüyor> vasfı an reşkî melek. Meleklerin kainatın genişliğinde bir ağız isterim ki, meleklerin kıskandığı o yüce Nebi'den söz açayım.'' diyor. Muhterem Müslümanlar, yüzyılların büyük mürşidi Mevlana bile böyle deyince, bizim dilimiz ve ağzımızla ondan söz etmek hakikaten cürettir ama... O'nun bağışı büyüktür. O rahmetellil alemindir. Bize merhametiyle, acımasıyla muamele buyurur inşallahu Teala. Hani bir şair şöyle diyordu muhterem müminler. Ben kulum. Benim de çok hoşuma gidiyor bu. Tam halimi beyan ettiği için. Muhterem Müslümanlar öyle diyor şair. Ben kulum, kulun kârı masiyeti isyandır. Sen kerimsin sana yarab, yakışan gufrandır diyor. Bizim halimiz belli. Halık-ı Zülcelal'imiz ve Resulüne karşı olan durumumuz onlarca malum. Ama onlara yakışan rahmetle bize yaklaşıp, ruhani neşeleriyle bizi kucaklayıp, ...affetmek ve bağışlamak... ...bu yönde ümidimizde büyük... ...diyorum ve mavzuğa giriyorum... ...muhterem Müslümanlar... Evet, Peygamber Efendimiz... ...Sallallahu Teala Aleyhi ve Selam... ...hazletleri... ...muhterem ümidler, ...Resulullah'tan... ...bugüne kadar... ...Allah Resulü için... ...O'nun senası ve sıfatlarında... ...O'nun güzelliği ve yüksek hali ve ahlakında... Kütüphaneler dolusu eser yazılmış. Deve yükleriyle telifat ve taslifat var. Şiir ve mensur. Nazm ve düz yazı ile ondan bahsedilmiş eserlerde muhterem müslümanlar acaba Resulullah'tan bahseden bu sözlerin hangisi zirvedir? Peygamberimizin şahane sözlerini en kısa şekliyle en güzel Hangi zatın sözü beyan eder? Bunun üzerinde ulema bayağı da karşılıklı sohbet etmiş görüşmüşler. Bazıları Ömerübül Farid'in iki mısraını bazıları İmamu Busrin'in Bursuri'nin Kaside-i Bürdesi'nden bir beytini almışlar. Ben dersime bu iki beyti sertacı iptihaç ediyorum, girizgah ediyor ve onlarla giriyorum. Muhterem Müslümanlar, bazı ehli hakikat Ömeriplül Farid'in okumuştum size. Şu beytini zirve kabul ediyor. Ve ala tefennuni vasfih bi husnihi. Hasan Çelebiye meşhur hattat Hasan Çelebiye bu beyti yazdırdım. Eve şöyle karşıma koydum efendiler. 24 saatin çoğunda alnımın ortasında olsun diye. Kahire'nin büyük velisi, büyük ilim adamı Ömerü'l-Fâriz İslam peygamberinden bahsederken böyle diyor bakınız. Ve ala tefenni ni vasifihi bi husnihi yefna'z zamanu ve fihi Ondan bahseden ehil şair ve edip ve muhakkikler benim kürsüde 48 senelik tabirim olarak kalemleri kırınçları kıran kalemleri kılınçları kıran şair ve edipler durmadan Hazreti Muhammed'in güzelliğinden yüksek ahlakından edebinden bahsetseler Zaman biterdi de onun söylenmeyen vasıfları kalırdı diyor. Muhterem cemaat. Şair öyle diyor. Zaman biterdi de zaman biterdi de onun vasfından söylenmeyen şeyler kalırdı diyor. İmam-ı Busri Hazretleri de Sultanı şu aradır Müslümanlar. Alem-i İslam'da şairlerin sultanı lakabıyla telkip edilmiştir. İmam-ı Buziri Hazretleri 160 beyitli kaside bürdesinde zirve ve şahika olan beyti bu. Femeble'ul ilmi fihi ennehu beşarun. ay de bu manayla gireceğiz zaten. Femeble'ul ilmi fihi ennehu beşarun. وَاَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللّٰهِ كُلِّهِم۪ي <مِن> min müntehası, ezelden ebede alimlerin konuşarak vardıkları son karar Allah'ın Kur'an'ı hakiminde açıkça beyanı bu ki Hz. Muhammed feriştah değil, melek değil, beşerdir. Biraz sonra ay gelecek muhterem Müslümanlar Yani bizden biri tabu Camii'nin muhterem cemaati Kainatın fahri Varlığın göz bebeği Enbiyanın imamı ve evliyanın sultanı ve kıblegahı Halıkı Zülcelal Hazretlerinin sevgilisi ve Habibi Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Beşerdir Hani şair diyor ya Muhammedun beşerun la kel beşeri belhüve kelyakuti beynel haceri levha yapmışlar birçok evlerde hatta sırtalı mescitte de levha olarak görmüştüm. Muhammed beşerdir diyor. insan cinsindendir. insandır. Tabi muhterem Müslümanlar bizden biri deyince çok haya duyuyoruz. İnsanlık bakımından, cins ve nevi bakımındandır. Yoksa Belhü ve Beynel Haceri Halbuki ise o taşlar arasında yakut gibidir, elmas gibidir, inci gibidir, muhterem Müslümanlar. Hani taşları şöyle koyunuz, hep taş cinsi. Bunların arasında elmas ve yakut ve zebercet ne ise, Hazreti Muhammed'in de cinsi beşerdir ama beşeriyet arasında Allahu zülcelal'in sevgilisi. Ve neşesi itibariyle bütün bir insanlığın özü, hülasası ve zübdesidir. Cenab-ı Hak'tan şefaatini niyaz ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, tabii söyleyeceklerimiz olacak. Fakat bugün berveç peşin kalmasın diye ayeti kerimeye mana veriyorum. Bakınız. Rabbi Zülcelal'imiz buyuruyor. Estaizu billah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ min أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزِ Ey insanlar, ey Müslümanlar, müminler. Size kendi nefislerinizden, kendi içinizden bir rasul ve elçi geldi ki o aziz bir insandır. İzzet sahibi bir insandır. Yani muhterem Müslümanlar, sözünden ahlakına, bakışından hareketlerine yaşantısından aile hayatı ve muamelatına adab-ı muhaşeretine hangi yönünden baksanız aziz bir insan aziz bir nevi, nebi aziz bir resul aziz bir peygamber Cenab-ı Hak onun izzetiyle bizlere de aziz olmayı nasip etsin inşallah Teala. muhterem müslümanlar hamd ediyoruz kapı caminin muhterem cemaatı hamd ediyoruz Allah Kur'an'ında böyle buyuruyor. Velillahi'l izzetu veli rasulihî Müminin, mü'minîn velâkinel münafıkîn lâ Seferlerden birinde münafıklar Medine'ye dönünce güç ve izzet sahibi olanlar Zayıf ve fakir olanların Medine'den çıkaracağız diyorlardı. Cenabı Cibril, Cenabı Cibril, altı yüz kanadıyla gümbür gümbür gelerek, modern müminler bu ayeti kelimeyi Allah Resulüne talim ve telkin buyurdular. Veli Allah'e veli Resulü'hi, veli Müminin, ve laikin la münafıklar kendilerini aziz görüyorlar ya Muhammed'im. hakikatte izzet Allah'ındır izzet Rasul'ünündür. Kapı muhterem cemaati, kulağını aç bakayım gönül kapaklarınla beraber ve izzet müminlerindir inananlarındır kocasını babasını Amcasını, dayısını, evlatlarını İslam tarihi boyunca Allah ve millet yolunda şehit veren nene hatunların Evet yavruları olarak bizler bu memleketin gerçek manada efendileriyiz muhterem Müminler Ama sahipsiz olan memleketin batması haktır sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır diyor koca Akif Mümin kardeşim Davana sahip olacaksın Kur'an'a sımsıkı sarılacaksın Peygamber'in çelik pençeyle böyle bağrına basacaksın Ben varım diyeceksin Hakikat ve gerçekler böylece kıyamet sabahına kadar Yüzü gülerek devam edecek Teala. <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri beşerin içinden çıkan bir insan ya. Fakat aziz her yönüyle her yönüyle izzetli bir peygamber ve ona tabi olan müminler de beşeriyetin göz bebeği aziz insanlardır. Tebrik ediyorum sizi Müslümanlar. Hazreti Muhammed'e ne kadar ümmet olursanız o kadar aziz olacaksınız inşaallahu teala Agah olun Agah olun Bedenimizde bin başımız olsa Kıyamet sabahına kadar bu memleketin evladı İslam ümmetindendir, Hazreti İbrahim'in milletindendir, Adem'in zürriyetindendir ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın kıyamete kadar bin defa yolcusudur inşaallahu teala. Evet. Muhterem İsmiller, bütün izzetimizle Peygamberi Zişan Efendimiz'e ümmet olmanın şeref ve nimetini kucaklıyoruz. Ya Rabbi bizim yüzümüzü bu noktada güldür, ağlatma diye dua ediyoruz aziz peygamber dedik onun için bazı şeyler söylüyorum muhterem müslümanlar kulak veriniz Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim aziz bir elçi, aziz bir Resul, aziz bir Nebi, aziz bir Habib aziz bir Halil Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle sıralayın bütün vasıf ve sıfatlarını kıyamete kadar bitmeyecek diye söyledik. Peygamber Efendimizin izzetine dair birkaç latife. Evvela kendisi böyle buyuruyorlar. Bakınız muhteremimiler. Peygamber Efendimiz'i Kur'an-ı Kerim'den sonra ama isterseniz ben size Hazreti Kur'an'dan şu ayet de okuyun da sonra hadise geçeyim bakınız muhteremüümalar. Allahu Zülcelal peygamberi için ne diyor bakınız. Es-sayyidübillah İnne <Gülüyor> ersalnake şahiden ve mubessiran ve nedîran ve dâi'en ilallahi bi iznihî ve sirâcen münîrâ ve <gülüyor> beşiril mu'minine ki onlara Allah'tan büyük bir fazl vardır. Tevazu. Kıymetli jemaat. Kur'an-ı Kerim Allah Resulü için bizzat kelamı ilahi böyle diyor. Ya eyyuhen nebiyyu inna arsalnaka şahiden ve mübşiran ve nedîra. Ey nebi zî ey peygamberi ali burhanımız biz seni şahit olarak gönderdik cehennem ateş ve azaptan korkutucu olarak gönderdik cennet, nimet, devlet, saadet ve cemali ilahiyemizle müjdeleyici olarak gönderdik inna arselnake şahiden ve mübeşşiren ve nedirar muhterem şahit deyince elbette ki burası Biraz izah ister Biraz izah ve beyan ister Allah'ın Resulü neyin Ve nasıl şahididir Bakınız Kıyamet gününde Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri İsrafil Aleyhisselam'a levhî mahfuza sual açıyor benim ayetlerimi ne yaptınız <gülüyor> Hz. Adem'e inen sahifelerden Ahir zaman peygamberi Cenab-ı Muhammed Mustafa'ya varıncaya kadar benim vahiyimle sabit olan ayetlerimi ne yaptınız diye sual açacak mahşerde onlar diyorlar ki biz Cibril'e emaneti teslim ettik. Yani levh-i mahfuzdan Cenab-ı İsrafil aleyhisselamın şehadetiyle Hz. Cebrail aleyhisselam vahiyleri alıyor Ve Cenab-ı Hak Cibril ile soruyor? Ya Cibril Sen vahyimi ne yaptın? Ayatı ilahiyemi ne yaptın? Levh-i mahfuzdan alışından sonra Ya Rabbi ben Peygamberlere Başta Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, İdris aleyhisselam, Şit aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, sahifeler. Sonra Tevrat'ı Musa aleyhisselama, İncil'i İsa aleyhisselama, Zebur'u Davud aleyhisselama ve Kur'an-ı Kitapların kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i de. Ahir zaman nebisi Muhammed aleyhisselama, zatından, levh-i mahfuzdan aldığım gibi vahyi teslim ettim, onlara götürdüm ya Rabbi <Gülüyor> Müslümanlar dikkat buyurunuz. Cenab-ı Hak bu defa peygamberlere soruyor. Ey peygamberlerim, Cibril'in size getirdiği ilahi vahiy ve hayatımı, ahkamımı ne yaptınız? <gülüyor> Bütün peygamberler Ya Rabbi Cibril'den aldığımız gibi Ümmetlerimize tebliğ ettik Ulaştırdık Yani Cibril'den aldığımız ayatı ilahiyeni, Zerresini, kelimesini Harfini, harekesini Noktasını noksanlaştırmadan Olduğu gibi Ümmetlerimize tebliğ ettik ve ulaştırdık Ya Rabbi Muhtemelen Müslümanlar Alemlerin Yüce Yüce Rabbi suali ümmetlere bu defa tevcih ediyor. Ya ya hazır mısınız Müslümanlar? Hazır mısınız? Mahşer'de Allahu Zülcelal gelen Kur'an ayetlerinin ne yaptınız diye bize soracakmış bakınız. Ya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin Cibril'den aldığı gibi ashabı ve ümmetine aktardığı 6666 ayat ilahiyesini Ne yaptınız diye bizden soracakmış Mevla Beşeriyetin akışıyla bütün ümmetlere soruyor Peygamberlerimin, elçilerimin getirdiği ve tebliğ ettiği ayetleri ne yaptınız? çok garipdir muhterem müslümanlar. Mevla her şeyi gördüğü ve bildiği halde onlar bize böyle bir şey gelmedi ya Rabbi diyecekler. Kafirler. <gülüyor> Kafirler, münkirler, mülhitler, münafıklar, din düşmanları, Allahsızlar evet. Meydanlarına, meydanlarına ve kafalarına kalemlerine din yeşil zehirdir diye yazdıranlar baş kaldırıp bize böyle bir şey gelmedi diyecekler. <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar çok garibinize gidecek ama eskiden duydunuz, bildiğiniz şey inşallahu teala Cenab ı Hak Celle ve Ala Hazretleri ümmetlerin, peygamberlerin tebliğine karşı gelip bize böyle bir şey anlatılmadı, tebliğ edilmedi denince, Cenab-ı halik -ı Zülcelal, şu ümmetin, kapı camiinde toplanan şu ümmetin şerefine binaen sizden soracak. Ey ümmeti Muhammed, 124 bin enbiya için ne dersiniz? Ne ve Esraîdü billah. وَكَذَٓا لِكَ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ عَلَيْكُمْ şey... وَيَكُونُ Rasul عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Evet, biz sizi, biz sizi mahşerde ki bu alemde vasat bir ümmet, adil bir ümmet olarak getirdik. Kapı Camii'nin muhterem ümmeti ya, Hz. Muhammed'in ümmeti olarak Kabu camiinde toplanan muhterem mübarek ümmet. Allahu Zülcelal sizin şerefinize binaen mahşerde enbiya'ya sizi şahit getirecekmiş bakınız. Ey ümmeti Muhammed, bu kavimlerin inkarına karşılık siz ne dersiniz diye? Ümmeti Muhammed, biz Kur'an'dan öğrendik ki 124 bin enbiya emaneti ehline tevdi ettiler. Allah'tan aldıkları vahyi olduğu gibi ümmetlerine aktardılar biz şahidiz ya Rabbi diyeceğiz öyle olunca Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in şehadeti için bir imza istiyor bir mühür istiyor Muhammed'im, Muhammed'im, ümmetiyim bu şehadeti için ne dersin? وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا فَهْوَاسِنْcaَ Diğer ayi cellede, لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ Allahü alem, iki ve 3 ayi cellede böyle işaret ediliyor muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de ümmetinin şahitliğini doğrulayarak ''Ya Rabbi ben şahidim ki ümmetim doğru söylüyor, bütün enbiya Allah'tan, Zatı Akdesi'nden aldıkları vahyi ümmetlerine tebliğ ettiler.'' diye. Muhterem Müslümanlar, öyleyse hep beraber, hep beraber ve katiyetle ve ittifakla söylüyoruz, biz ümmeti Muhammediz değil mi? mahşerde ve mahşerde 124 bin enbiyanın sözlerinde sadık olduklarına şahidiz değil mi muhterem Müslümanlar? Ve bu işte bizim şahidimiz de ve yakunar rasulun aleyküm şahîden fehvasında peygamberimiz efendimiz de bizim şahadetimizi tasdik edip altını mühürlüyor adetâ muhterem müslümanlar. Allah Resulünün inna erselnake şahiden kavlindeki şahadeti böylece sabit olmuş olacak inşallah. Ve biz diyoruz ki muhterem müslümanlar Rabbimizden istiyoruz ve niyaz ediyoruz ki mahşerde bizim imanımıza da peygamber efendimiz şahit olsun inşallah birer birer birer birer hepimiz Rabbimizden bunu dua ediyor ve niyaz ediyoruz Allah'ımızdan istiyoruz bütün samimiyetimizle Ya Rabbi Resulü bizim imanımıza şahit kıl ve mahşerde bizi mahcub olanlardan en ve Allah'ım diyoruz. Muhterem Müslümanlar ayetleri manalandırıyorum. İnna erselnake şahiden biz seni şahit olarak gönderdik ya Muhammed ve mübeşşiran müjdeci olarak gönderdik. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim açık olarak ifade ediyor ve resulünün diliyle müjdeliyor. Kapı caminin cemaatine Allah-u Zülcelal kendisi buyuruyor ve ümit veriyor, neşe veriyor, sürur veriyor, huzur veriyor. Ey kullarım, eğer siz zatı Aklesim'e inanırsanız, eğer siz Kitabullah'a inanırsanız, eğer siz Hazreti Muhammed'e inanırsanız, eğer siz inandığınızı yaşarsanız, Resulümü size müjdeci olarak gönderdim. Sizi bütün korkulardan emin olduğunuzla ve bütün neşe ve sürurlara müstehak olduğunuzla, mahşerde arşın gölgesinde olacağınızla, sıratı gülerek ve uçarak geçeceğinizle, cennet nimetleriyle Resulullah sizi müjdeleyicidir. <Gülüyor> Muhterem müminler, 48 senedir kürsüdeyim. Cemaatımı bir sefer dahi ye'se götürmedim. Allah'tan alınanla, Rasulullah'tan gelenle devamlı ümide götürüyorum, neşeye götürüyorum, huzura götürüyorum, surura götürüyorum. Ey inananlar, la kafun aleikum bala hum tahzunun. Ayat ilahi de la kafun alehim bala hum yahzunun. Evet. Cennetle şimdiden sevine durun Müslümanlar Hocam yahu senin böyle bir Salahiyetin var mı Yani cemaatini cennetle Müjdeleyip de sevindirmeye Senin bir salahiyetin var mı Müminler Ben arada vasıtayım İnnel lezine Kalu rabbunallahu Thümme تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمِ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَعْفُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُنْ تُعَدُونَ Onlar ki dünyada Allah'a inandılar. Onlar ki ömür boyu Rabbimiz Allah'tır dediler. Ve bu iman ve inançlarını yaşayarak dürüst ve müstakim oldular. Müslümanlar duyuyor musunuz? Hayatları boyu Minare gibi dürüst ve müstekim oldular. Nefislerine ait muamelede, aile hayatlarında, ticaret ahlaklarında, vatana hizmetlerinde, sancak ve bayrağa bağlılıklarında, Allah'a itaat eden emirlere itaat etmekte, ömürlerinden nur gibi bir hayat geçirdiler. Sümme istekamu, sonra vefatları anında tetenezzeli aleyhimül melaike melekler son zamanlarında nefeslerini verecekleri anda etraflarını etraflarını çeviriyorlar halelendiriyorlar ve müslümanlar bakınız demek benim sözüm değilmiş Allah kelamıymış mümine son nefesinde böyle diyorlar müminlere Elle teḫafu korkmayınız, ve la tehzenu mahzun da olmayınız. Ve epşiru bil cenneti leti kütüm tuadun, vaad olunduğunuz cennetle şimdiden sevine durunuz diyecekler. Son nefesinden üzmülleren. Yahu hocam, adamların gayız ve kinlerinden. Parmak uçlarını gevdiklerinde meğer bir hikmet varmış. Niye mi? Çünkü Kur'an-ı Kerim hep müminleri, inananları, ehli aşk, ehli iman, ehli İslam'ı müzeliyor Onlarsa kendilerini bu dairenin dışında görüyorlar. Ya muhteram. İslam bir yere girdi mi diyor aynen böyle muhterem mimiler. İslam bir yere girdi mi diyor oranın halkını geri bırakır diyor orada sam yerleri eser diyor orada medeniyetten eser kalmaz diyor ya ya ya ya muhterem ümünler var onu sonra söyleyeceğim bu evvelki muhterem mimiler. Halbuki ise memleketimizde Kültür Bakanlığı'nın beyanatı memleketimizde 5 milyon 450 bin eser var kütüphanelerimizde. Sadece Türkiye'deki kütüphanelerde 5 milyon 450 bin ilmi eser var. 5 milyonu Osmanlı ve Selçuklu devrinden kalma 5 milyonu. İslam'ı yaşadığımız günlerde hudutlarımız Viyana kapılarında, Tuna boylarında, Moskova surlarında, Çaldıranlarda, Bağdat kalalarında, Yemen ve Sanalarda, Kahirelerde, İskenderiyelerde, Trabluskarp'larda muhterem Müslümanlar. Her dersimde, eğer ilave etmemiz gerekirse tabii, sıddık Ekber'in ahının ağzından çıkıp da... ...Lavlarının düştüğü beldeler... ...Kazakistanlarda... ...Tacikistanlarda... ...Türkistanlarda... ...Bukharalarda... ...ve emsali yerlerde muhterem Müslümanlar... ...ben sadece... ...bizim Osmanlı İmparatorluğu ve Selçip'i hudutlarını... ...söylemiş oldum... ...fakat İslam'ın hudutları deyince... ...bir buçuk milyar muhterem Müslümanlar... ...ta Kazakistanlardan tutunuz... Malezya ve Endonezyalara varıncaya kadar bugün Elhamdülillahi Teala geçen gün gazetede vardı Amerika'nın gelecekteki en büyük derdi şahlanan Müslümanlar olacaktır diyor haberiniz olsun seni alçak şakıy seni ya gelecekte en büyük derdi evet siyahı beyazdan Kırmızıyı sarıdan ayırmayan, ırkçılık yapmayan, fazileti takva, takva, iman, aşk ve edepte gören, İslam'la mayan alan o zenciler var ya muhterem Müslümanlar, o Muhammed'li küleyler ve arkadaşları var ya, onların evlat ve torunları bir gün var olduklarını kainata kan kusturan o derebeylerine gösterecek inşallah. Az kalmaya çok kalmadı muhteremimiler. Ya ya ya ya muhterem Müslümanlar, eskiden pehlivanlarımız eskiden pehlivanlarımız Osmanlı devrinde Avrupa'da falan yerde falan yerden mindere çıkarken öyle derlermiş pehlivanlarımız. Arkamızda İslam milleti olduğunu düşünerek İslam'ın izzeti için tutardık diyor. Muhammed Ali Kileyler ve arkadaşlar da yumruğu kafirin alnının böyle tam ortasına İslam'ın yumruğu olarak vurmaya başladılar muhterem Müslümanlar. Ati İslam'ındır inşallah. <gülüyor> muhterem müminler Bedîü zamanı Bedîü zamanı Sık sık Böyle bir söz söylendi mi? Koca üstadı söylemeden geçemiyorum. Yarım dünya Bediüzzaman öyle diyor. Şu dünya akışında müstakbel İslam'ındır. Gelecekte en gürsada Kur'an'ın ve imanın ve aşkın olacaktır diyor. Kapı gençler, gençler, gençler. Çocuk yetiştiren babalar alnınızdan öpüyorum. Yavrularınızı İslam ve Kur'an, iman ve aşkla doldurunuz. Ati İslam'ındır inşallahü teâlâ. Kaldı ki kaldı ki ölürken iman İslam'ındır. Kabirde huzur İslam'ındır. Mahşerde rahatlık İslam'ındır. Sırat'ta nur İslam'ındır. Cennet ve nimetleri İslam'ındır. Allah ve cemali İslam'ındır. Bunlar İslam'la görülecek. Bu saadetler İslam'la sürülecek ve bugünlerde Allah cemali İslam'ın gözlüğüyle görülecek inşallah. <gülüyor> Muhtemelen üminler, Peygamber Efendimiz aziz bir peygamber dedik ya Kur'an-ı Kerim açıkça izzetini beyanla buyuruyor Muhammed'im 124 bin enbiya üzerine ...tek şahit olarak seni getireceğiz bir. Bir de... ...cennete müştak olanların müjdelemeye... ...ancak sen vazifelisin. Kapı Camii'nin muhterem cemaati ...cennete... ...müştakız değil mi inşallah hep beraber. E Kapı Camii'nde toplanmışız... ...diz dize oturuyoruz... ...bir saatten fazla terliyoruz hocam. Bundan bir gayemiz olması gerekir. Neymiş gaye? Allah'ın rızasına ermek... ...Allah'ın cennetine girmek... Allah'ın cemalini görmek. Müjde Hazreti Peygamber'in diliyle "Ve nezira seni korkutucu olarak da." Yani aşırı gidenlere sonlarının ateş olacağını. Müslümanlar. Ya Sen bu masalları bırak diyor, Tahir Hoca diyor. Ya sen bu masalları bırak, Tahir Hoca diyor. Ben öldükten sonrasına inanmıyorum diyor. Ha eşek ölmüş, ha ben ölmüşüm diyor. Değasını söyleyeyim mi Müslümanlar? Eşek öldüğü zaman eğeri kalır, yuları kalır, işe yarar. Bu eşekten de adi adam öldüğü zaman sadece küfür ve inkarı kalıyor ulan söylüyorsun da duyacağını sana karşı söyleneceği hiç mi tahmin etmiyorsun yani dünya senin için mi yaratılmış sen kalemi çekip salyalarını akıtıp bir buçuk milyar İslam milleti için ağzı alınmayacak şeyleri söyleyeceksin de biz hep kürsüye çıkıp yaz tutacağız öyle mi seni Rabbim İslam'ın gerçek ezzet günlerini göster diye Mevla'mıza dua ediyoruz. Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz Allah kitabından nezir olarak gönderilmiştir. Ne demek yani? Cehennemden korkunuz. Ateşten korkunuz. Binaaley zina etmeyiniz. içki içmeyiniz. Kumar oynamayınız. Yalan söylemeyiniz, iffet ve namuslara tecavüz etmeyiniz, haram kazanmayınız, faiz yemeyiniz, vatan ve memlekete ihanet etmeyiniz ve hakedâ ve Yapılan bu, işlenen bu haramların cezası ateştir, akıbetiniz bugünümüzden, Müslümanlar söylüyoruz onlara, yarınınız bugünümüzden çok korkunç olacaktır. Çok korkunç olacaktır. Ve son nefesinizde sadece yorganı değil vallahi ve billahi parmaklarınızı gebeceksiniz. Parmaklarınızı. Ya. ya Neden bu naneyi yedik? Neden bu haltı karıştırdık? Neden İslam'a ihanet ettik? Neden Yüce Allah'ı inkar ettik? Diye son nefeslerine doğru yaklaşırken parmak uçlarını gevmeye ve öküz gibi bağırıp dövürmeye, merkep gibi tepinmeye başlayacaklar. Ama kapı caminin muhterem cemaatine soruyorum. O günde ah vahetmenin faydası olacak mı Müslümanlar? Hayır. Akibete varılmıştır. Değişmeyen kader, değişmeyen kader. Fe <gülüyor> Dikkat buyurunuz. Fe <gülüyor> وَآثَرَ الْحَيَاتَ dünya, فَاِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ Bir kimse dünyada tuyan ediyor. Bir buçuk milyar Müslümanın İslamına ihanet ediyor. Dünya hayatında üç gün sarhoşluğuna güveniyor. Ve o halde de geberiyor. فَاِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ Varacağı ve ebedi kalacağı yer nar-ı cahindir ve ateştir peki hocam arkasından bize ne söyleyeceksin? Gençler soruyor musunuz? Arkasından bize ne söyleyeceksin hocam? E söylüyor. Onda Kur'an-ı Kerim söylüyor. Es-sa'in billah ve emmen khafe ve an Benim sözüm değil. Allah kelamı. Mevla böyle buyuruyor. Onlar ki Rablerinin makamından korktular, Allah'ın haşretiyle doldular. İlahi hal ile gönül arsalarını yeşerttiler. Sonra ve nehemleşse amil heva nefislerini de hevadan, kötülükten, aşırılıktan, çılgınlıktan korudular. Mevla'ya mutlu yıkıldılar. Fe innel cennete hiyel meva onların varacağı ve duracağı yer cennettir. Muhterem Müslümanlar Bundan seneler evvel Ada pazarında biri geberdi. Hani iki sene evvel de biri geberdi ya. Cehennemliklerden biri üzerime imam gelmesin, sarıklığı görmeyin diyor. Hayatımda hayatım boyu nefret ettiğim böyle bir manzarayla beni karşılaştırmayın. Sakın üzerimde telkin falan yapmayın. Şukuruma beni örtün. Üzerime bir varilde de şarap dökün. Toprağa kapatın, gidin dağılın üzerinden diyor. Çünkü hayatın ötesine inanmıyorum diyor. Muhtemel Müslümanlar Adapazarı'ndaki adam da aynen vasiyetine yazmış bunu. Başının altından ölünce çıkardılar, geberince çıkardılar. Baktılar. Sakın diyor cenaze merasime imam gelmesin diyor. Çünkü hayatım boyu sarıktan nefret ettim diyor. Namazım kılmak diye bir şey olmasın diyor. Namazım da kılınmasın diyor. Beni bir beze sarın, çukuruma koyun, üzerime de bir varil şarap dökün ve üzerini kapatın diyor. Çünkü bu hayatın ötesine inanmıyorum diyor. Ya muhterem diyor. Tahir hocanız olarak söylüyorum. Müslüman evlatlarının Arapça ve Farsça başta birkaç yabancı dili de bilmesi lazım diyorum. Duyuyor musunuz? Yüce Rabbim. Yavrularımıza dünyanın bütün ilimleriyle mücehhez yetişmeyi nasip ve mukadder Men Men arafel lisane kavmin emin min mekrihim. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Bir kimse bir kavmin dilini bilirse mekrinden emin olur diye buyuruyorlar. Şu halde ben tavsiye ediyorum gençler. Bir değil birçok yabancı dilde biliniz memleket ve milletinize başta İslam'a ...atide ömür boyu bunlarla hizmet ediniz... ...diyorum inşallahı teala. Şimdi... ...müterim ünlüler latifeleşiyoruz tabii. Manen kucaklaşıyoruz ve latifeleşiyoruz. Arkadaşımın biri kalkıyor diyor ki... abou diyor. Hocam diyor... ...bunlar diplomasız hocalardan bile ödü patlıyordu. Bir de sen birkaç dil bilen... ...bütün fen derslerini okuyan... Teknolojinin bir çoğuna vakıf olan, modern ilme sahip olan ilim adamları, imamlar, hatipler, mürşitler, vaızlar, müftiler diyorsun. Adamların durduğu yerde öldürüp patlatacaksın yahu. Ya. Müftilere, vaızlara, ilahiyatçılara sesleniyorum. Cemaatiniz ve yavrularınıza bir şey değil, çok şey veriniz, çok şey veriniz, çok şey veriniz. Etraflarına ve dünya milletlerine örnek olsunlar Teala. Ahlakla örnek olsunlar, imanla örnek olsunlar, edeple, ilimle, marifetle örnek olsunlar Teala. Ve şöyle diyorum muhterem Müslümanlar, şöyle bakınca... Ha, insan da böyle olur dedirsinler inşallah. İslam gençliği, İslam gençliği, Muhammediyül ahlak, Kur'an haslet, arşi sıfatlar Allah'a layık mümin kul olarak yetişin ki bugün de yarın da ebedi hayatta da ölümsüz olasınız inşallah. Akif ölür mü Müslümanlar? Akif ölür mü? Hani peygamberler büyük veliler belli. Mevlana'mız 730 seneye yakın olmuş vefatı. Hala içimizde ve yaşıyoruz. Hala. Hala. Hoca mürşid. Ya. Bakınız peygamber efendimizden söz peygamber efendimiz ya. Peygamber efendimizden bahsederken aşk eriyor. Öyle diyor. Bakınız. Akıl. Kurban kün ve pişi Mustafa. Hasbiyallah ki Allahumme kefa. Ey delikanlı ebedi saadet istiyor musun? Aklını Muhammed Mustafa'nın önüne kurban et diyor. Aklını Muhammed Mustafa'nın önüne kurban et. Sonra da Hasbiyallah de ki kula Allah yeter diyor. Yine aşk eri Mevlana böyle diyor bakınız. Destra ender ahadü Ahmed dizen ey dirader bu cehlitan. Elini yahut şöyle diyeyim sağ elinle Hazreti Ahade sol elinle Hazreti Ahmede sağ elinle Hazreti Kur'an'a sol elinle sünneti Rasul'e çelik pençenle sımsıkı sarıl. Bil ki, gençler, bil ki diyor Mevlana, nefsin şerrinden kurtulup halas olmak ancak bunlarla mümkündür. Allah'a kulluk, Hz. Muhammed'e ümmet olmanın şerefiyle nefsinin şerrinden, şeytanın şerrinden, kötü dünyanın şerrinden... Amin o olsun diyor Subhanarabbika rabbil izzati umma ve selamun alel murselin ve alamin